Yeni bir konuyla yine karşınızdayım. Programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Mehmet Atay'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün herkesin iyi bildiği İpekçi ailesinden söz edeceğim. Selanik'te ipekçilik üzerine başarılı bir ticaret hayatı olan bu köklü aile, orada da gayet iyi tanınan geniş bir aileydi. Aile üyeleri 1800'lerin sonlarından itibaren peyderpey, Türkiye'ye geldi. Sonraki kuşaktan bazı isimler ilerleyen zaman içinde siyaset alanında, basın dünyasında ve sanatçılar arasında etkin roller üstlendi. Bizim de gayet iyi bildiğimiz bu kişiler ülkemizde başarılı işler ortaya koydu ve önemli hizmetlerde bulundu. Fakat İpekçe ailesinin fotoğraf alanındaki faaliyetleri ve sundukları katkılar daha az biliniyor ya da daha az dillendiriliyor. Bugün bunları konuşacağız. Selanik'ten İstanbul'a göç eden ilk kuşak ipekçi kardeşler bir müddet daha ipekçilik işi yapıyorlar ama sonrasında Selanik Bom Marşesi adıyla Eminönü'nde büyük bir mağaza açıyorlar. Fotoğraf malzemeleri ithal ederek burada satışını yapıyorlar. Bastırmış oldukları son derece kaliteli kitap ve kataloglar o dönemin fotoğraf dünyasına ışık tutan önemli belgelerden. İpekçi kardeşler kısa sürede tanınıyor. Zaten öncesinde de ticari ilişkiler nedeniyle İstanbul'a gidip geliyorlardı ve biliniyorlardı. Kardeşler Selanik Bom açtıktan sonra burayı da Eminönü'nün en meşhur mağazalarından bir haline getirmeyi başardı. Bugün e, İpekçi ailesine mensup olan ve yakın tarihimizde iz bırakan isimlerin babalarından ve amcalarından söz ediyorum. İstanbul'a göç edip burada ilk ticari atılımları başladan kardeşlerden Rufat İpekçi'nin oğulları Cevdet ve Tahir de sonradan e, bu işletmede görev alıyor. Cevdet İpekçi aynı zamanda gazeteci Abdü İpekçi'nin de babasıydı. Milliyet gazetesini Milliyet gazetesi yapan ve katledildiği 1979 tarihine kadar bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini ve aynı zamanda da baş yazarlığını yürüten Abdi İpekçi. Ee, ne yazık ki kazandığımız fakat elde tutamadığımız büyük değerlerden biri. Ve çok acıdır ki Abdi İpekçi Cevdet Bey'in kaybettiği ilk çocuğu da değildi. Öncesinde iki kızını verenden bir oğlunu da Böbrek rahatsızlığından kaybetti 12 yıl içinde 3 çocuğunu da kaybeden Vesime Hanım Daha fazla dayanamadı Çocukların acısına ve hayata gözlerini yumdu Cevdet Bey ise geriye kalan 3 çocuğu Yani Hayat Mehmet ve Abdü İpekçi ile birlikte Bu acılara göğüs gerdi Zaten Mehmet İpekçi de Selanik Bom Marşesi'nde bir müddet kendisiyle birlikte çalışarak babasına destek verdi. Yine ilk kuşak kardeşlerden İsmail'in oğlu İhsan İpekçi de büyüdüğünde ticaret hayatında babasının ve amcalarının yanında yer aldı. İlerleyen zaman içinde de sinemaya yönelerek bu alanda çok önemli bir noktaya geldi. Kendisi aynı zamanda İsmail Cem'in de babasıydı. Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem Lozan Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamlamış Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde Siyaset Sosyolojisi üzerine master yapmış Efendim İngilizce'yi ve Fransızca'yı mükemmel konuşan biriydi Kendisi TRT Genel Müdürlüğü zamanlarında Ya da bakanlık yaparken Hatta gazetecilik dönemlerinde de Her zaman kibarlığı ve zarafetiyle anılan bir isim. Özellikle siyasi yaşamda çok çabuk kayboluveren o nezaket düzeyini hiçbir zaman düşürmediğini söylemek lazım. İsmail Cem e, Abdübekçi'nin de kuzeni oluyor. Gazeteciliğe başladığı dönemlerde Abdübekçi basın dünyasında müthiş bir konumdaydı ve milliyetin de başındaydı. İsmail Cem ilk yazıların milliyeti gazeteci Turan Aytul'a götürüyor. O zaman Aytul Abdipikçi'nin de yardımcısı. Yazıyı çok beğeniyor ama İsmail Cemel şöyle diyor. Burası çok ilginç. Bak delikanlı, sen genç bir adamsın. Mesleğin daha başındasın. İpikçi soyadı seni ezer. Meslek yaşamın boyunca Abdipikçi'nin gölgesinde kalırsın. Senin başka bir adın yok mu? Göbek adı falan diye soruyor. O vakte kadar Cem İpekçi adını kullanan İsmail'cim konuşmadan sonra bu konuşmadan sonra yazılarına ismiyle beraber göbek adını da ekleyerek öyle imza atıyor. Onun için biz kendisini ona göbek adı olarak takılan verilen dede ismiyle tanıyoruz. Tabi e, İpekçi ailesinde Cemil İpekçi'nin de aralarında olduğu birçok sanatçının da varlığını Hatırlamış olalım. Ayrıca İsmail Cem'i de bir fotoğrafçı olarak mutlaka anmak isterim. Selanik Bom Marşası'nı ve bu firmanın fotoğraf dünyasına sunduğu hizmetlere dönersek bu mağaza sadece fotoğrafla ilgili malzemelerin ticaretini yapmıyordu aslında. Daha geniş bir gamda faaliyet gösteriyordu. Elimde firmaya ait birkaç sayfalık bir reklam kağıdı var. Müstakil olarak hazırlananlardan. Ee, üzerinde herhangi bir tarih yok. Yani bugünkü broşürler gibi ama sadece tek bir firmaya ait değil. Hatta aynı alanda bile yer almayan bir takım mağazaların tanıtım yazıları var. Önce bununla başlarsak şöyle yazıyor. E, Sadeleştirerek okuyorum. Selanik Bomb Marşesi diye büyük bir başlık atılmış. Altında... Fotoğraf ve sinematograf makineleriyle levazımat tuhafiye, levazımat askeriye, oyuncak ve sporla alakalı her türlü eşya. İstanbul'da köprü başında. Sonra da telgraf adresiyle telefon numaraları yazılmış. Bunların en altında da Krupp Ernaman yazıyor. Krupp Ernaman fotoğrafik malzemeler üreten dönemin önemli bir markası. Gördüğünüz gibi fotoğrafın yanı sıra sinema, tuhafiye, spor ve askeri alanda da gereçler getiriyorlar ve satıyorlar. İpekçi kardeşlerin yayınladığı iki tane de yayın var. Biri grafik düzeniyle, ürün çeşitliliğiyle, baskı kalitesiyle göz dolduran başarılı bir katalog. Diğeri ise katalogtan da evvel basılmış fotoğrafçılıkla ilgili bir kitap. Teknik bir kitap İsmi Fotoğrafçılık Rehberi 1917 yılında yayımlanmış. Ahmet İhsan ve Şurekası matbaasından çıkmış Fiyatı 10 kuruş Küçükçe bir kitap Katalog ise Fotoğrafçılık ve sinemacılığa ait Eşya Kataloğu Bende 1924 yılında yayınlanmış olan ilk baskısı var Ama hangi matbaada basıldığı yazılmamış Oysa fotoğraf yayınları kataloğuna göre, ipekçilerin bastı bu kataloğun 1926 yılında yapılan e, ikinci baskısı Ahmet İhsan matbaasından çıkmış. Bunu da belirtmiş olayım. Kapakta Selanik Bon Marşesi İpekçi Kardeşler isminden başka etiket şeklinde Erneman fotoğraf makineleri en mükemmelleridir diye yazmış en alt tarafta. E, sosyal medya üzerinden bu kitapları paylaştım. Foton Türkiye hesabından inceleyebilirsiniz Kitabın ilk sayfasında, künyesinde diyelim Eminönü'ne ilave olarak Beyoğlu'nda ikinci bir mağazanın varlığı yazmış Birinci adres İstanbul'da köprü başında diye belirtilmiş Demin ilanda da karşımıza çıkan adres İstanbul dediği yer aslında Eminönü Eskiden bir kişi ben İstanbul'a gidiyorum derse herkes onun Eminönü'ne gittiğini, orayı kastettiğini anlarmış. Gerçekten de o zamanlar Eminönü İstanbul'un da ticaretinde kalbiydi. Ayrıca Beyoğlu'ndan sonra stüdyoların en çok görüldüğü yerlerden biri de Eminönü'ydü ve civarıydı tabi. Alman mimar ve mühendis Yasmut tarafından yapılan ve 1890'da hizmete açılan Sirkeci Garı da buranın önemini arttırıyordu tabii. Daha sonraları Paris'ten İstanbul'a hareket eden Orient Express garın inşasından sonra doğrudan doğruya buraya gelmeye başlıyor. Ve burası doğuyla batının birleştiği bir nokta olduğu için de Sirkeci Garı turistlerin Türkiye'yi ilk gördükleri yerlerden de biriydi. Bu bakımdan ipekçi kardeşlerin bir ticaret dahi açmak için emin seçmelerinden daha doğal bir şey yoktu. Eserde yer alan diğer adres ise Beyoğlu Cadde Kebir'de yani İstiklal Caddesinde 247 numaralı yer. Sonra da her iki adresin telefon numaraları yazılmış. Tabii ben kendi alanım olduğu için kataloğu fotoğraf tarihi açısından değerlendiriyorum ama. E, aslında sinema dünyası içinde oldukça önemli bir eser olduğunu belirtmem lazım. Ön sözü de okuyacağım ama genel olarak neler var? Hangi markalar göze çarpıyor? Bunlara bir bakalım. E, o dönemde revaçta olan fotoğraf markalarının ürünlerini görüyoruz katalogda. Hauf, Contessa Nettel, e, Carseys, kapakta da belirtilen Ernemann, Ica, Leonard, Götz, Mentor, Bayer, Akva gibi isimler var. Ve te, tabi bunların da ürettiği pek çok alet, edevat ve kimyasal. Bu markalardan günümüze ulaşmış birkaç tanesini dışarıda tutarsak çoğunun unutulup gittiğini hatta başka bir e, alana evrildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu firmaların birer sayfalık reklamları da e, katalogun ilk ve son sayfalarına e, serpiştirildiğini söyleyebilirim. Tabii her birinin tarihçesi bakımından da bu ilanların da önemli olduğunu belirtmek lazım. Ürünleri de şöyle e, gruplayabiliriz. Her şeyden önce fotoğraf makineleri, salon tipi makinelerden taşınabilenlere, kutu makinelerden katlanabilir körüklere kadar bol çeşitli. Mevcut. Efendim onun dışında kağıt ve cam negatifler, fotoğraf baskısı için kağıtlar, rötuş takımları, giyotinler, karanlık odada yapılan baskı ve banyo için gerekli aletler, gereçler. Bunlar içinde de küvetlerden tutun da kimyasallara kadar pek çok şey sayılabilir. İşte yanı sıra... Püpitirler yani negatif üzerine rötuş yapmak için kullanılan aletler, şesuarlar, kaşlar, vinyetler, albümler gibi gibi pek çok fotoğrafik malzeme. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz ama isterseniz küçük bir müzik arası verelim. Ceyhun Çelik'in e, Pera albümünden dinleyelim. Çıkan. Tekrar merhaba. 94.9 Açık Radyo'dayız, Foto Müze Programı'ndayız. İpekçi kardeşlerden ve onların yayınlamış oldukları eserlerden söz ediyorduk. Bunlardan biri fotoğrafçılık ve sinemacılığa ait eşya kataloğuydu. Tabii katalog deyip geçmemek lazım. İncelediğimizde o dönemde ne tip makineler kullanılmış, hangi kimyasallar tercih edilmiş, E, ne tip fotoğrafik yaklaşımlar ne tip modalar söz konusu epeyce bilgi sahibi olabiliyoruz Özellikle kaleme aldıkları giriş yazıları bize eserin sahibi hakkında da ekstra ekstra bilgiler sunuyor Gene ön sözü okumak isterim size de sadeleştireyim Efendim yarım asır geçen müddet hayatında Daima namus ve istikametiyle temiz ve bu sayede her gün genişleyen ticarethanemiz fotoğrafçılığın cihanda eriştiği düzey ve memleketimizde çoğalan fotoğraf meraklılarının ihtiyaçlarını tatmin edecek bir Türk müessesesinin yokluğunu nazarı dikkate alarak 12 sene evvel fotoğrafçılığa ait eşya için hususi bir daire açmıştır. Şimdi katalog 1924 yılında basıldığına göre demek ki fotoğraf bölümünü, şirket içindeki fotoğraf bölümü 1912 yılında açmışlar. Devam edelim. Gördüğümüz rabetin fevkaladeliği üzerine taşra siparişlerini kolaylaştırmak için basmaya teşebbüs ettiğimiz hususi katalog 1. Dünya Savaşı'nın meydana gelmesi üzerine yarıda kalmış. Onu takip eden senelerde de her gün değişen fiyatlar dolayısıyla bu teşebbüs tekrar mümkün olmamıştı. Fakat bugün taşra müşterilerimizin devam eden taleplerini yerine getirme ve arzu ettikleri eşyayı büyük bir kolaylıkla sipariş edebilmelerini temin maksadıyla Her türlü müşkülata rağmen ticarethanemizde umumiyetle mevcut veya her gün yenilenen fotoğraf ağlat ve malzemesine mahsus iş bu kataloğu neşre karar verdik. Fotoğrafçılığın bir şubesi demek olan sinemacılığın son senelerde fevkalade terakki ve yaygınlaşmasını görerek Bu hususta da bir daire açarak gerek sinema şeritleri göstermeye mahsus her nevi alat ile bunlara mahsus bir cümle tefürüatı da getirerek satışa başladığımızdan bu eşyayı da kataloğa ilave eyledik. Tevkalade çeşitliliği dolayısıyla fotoğrafçılığa ve sinemacılığa mahsus bir cümle eşyayı şu kataloğun sınırlı sayfalarına sığdırmak mümkün olmadığından, Muhterem müşterilerimiz muhtaç olup da katalogda bulamadıkları eşyayı bize bildirdikleri takdirde Ticarethanemizde eğer mevcut değil ise Mümkün olan en kısa zamanda tedarik edebileceğimizi arz ederiz Bilhassa taşrada sinema açmaya lazım gelen Bil cümle alet ve edevat daima çok miktarda mevcut olduğu gibi fabrikalarıyla olan münasebetimiz dolayısıyla gayet iyi şartlar ile elektrik elde etmek için makinelerde tedarik edebiliriz. Sevkiyatta sürat, nefasette dikkat, fiyatlardaki uygunluk sayesinde iş bu kataloğun temin edeceği yeni müşterilerin de eskiler gibi fevkalade özenimizden memnun olacaklarını Temin ile saygılarımızı sunarız efendim İpekçi Kardeşler Fotoğraf kadar sinemaya olan rağbetin de arttığını Taşra'dan sipariş aldıklarını katalogdan öğrenmiş olduk Biraz da fotoğrafçılık tekniği ile ilgili bastırdıkları kitaptan söz etmek istiyorum ee, İpekçi Kardeşler bu kitabı Fotoğrafçılık Rehberi adıyla 1917 yılında yayınlamışlar Künyesinde Selanik Bon Marşesi, fotoğrafçılık Kütüphanesi yazıyor. Demek ki o zamanda fotoğraf alanında bir külliyat yaratmak istemişler. Ama şimdiye kadar az önce sözünü ettiğim katalog ve bu kitaptan başka bir yayınları yok. Bunlar da o dönem için hiç azımsanacak şeyler değil. Kitabın basıldığı yer ise Ahmet İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi. Böyle geçiyor. Geçtiğimiz programda uzun uzadıya e, anlatmıştım Ahmet İhsan'ı ve onun matbaasını O matbaada basılmış Neşri Selanik Bom Marşısı Pekçi Kardeşler İstanbul'da köprü başında 1917 Rumi 1333 Dikkat ederseniz burada Beyoğlu'ndaki şubeden hiç söz edilmiyor yani Demek ki 1917 yılında henüz orayı açmamışlar Kitabın en son sayfasında Firma ile ilgili bir ilan var. Bu önemli çünkü firmanın kurulduğu tarih yazılmış. 1288 miladi 1872. Bu tip bilgiler önemli çünkü genelde sonradan yazılan tarihçelerde özellikle sonraki kuşakların hafızasında bu detaylar genellikle flu oluyor. Devam ediyorum. Memaliki Osmaniyenin en büyük fotoğrafçılık malzemesi ticari tanesi. Demiş ve fotoğrafçılık e, dairesinde daima mevcut olan eşyaları sıralamış Kitapta fotoğraflar da var Arkalı önlü 10 sayfaya serpiştirilmiş bu fotoğraflar Bunlardan 5 tanesi yabancı kültürlere ait 2 tanesinin altında klişe Rıza Bey yazıyor 7 tanesinin altında da klişe Burhanettin Bey yazıyor Genellikle dergilerde klişe dendiğinde Fotoğrafı baskı kalıbına aktaran kişi kastediliyordu. İlk zamanlar klişe yapanlar önemseniyordu ve fotoğrafçın ismiyle birlikte klişe de adı yer alıyordu bu fotoğrafların altında. Fakat burada klişeyi yapan kişi değil de klişeye aktarılan fotoğrafların sahibinden söz edildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü 1917'de e, klişe artık sıradanlaşmış teknik bir iş konumundaydı. Bu bakımdan e, bu sinleri dönemin fotoğrafçılarından sayabiliriz. Bir de tüm fotoğrafların altında hangi objektifle ve hangi diyafram açıklığında çekildiği de belirtilmiş. Bu da önemli. Kitabın başında birkaç söz diye bir yazı kaleme almışlar. Bunu da sadeleştirerek okumak isterim. Fotoğraf merakının son günlerde memleketimizdeki artışına karşı yeni başlamış bir fotoğraf heveskiranının bütün ufak tefek müşküllerini halledecek kısa fakat faydalı bilgiler içeren Türkçe bir rehberin mevcudu olmayışı ciddi bir noksan idi. Esasen her gün yeni bir ilerleme safhası gösteren bu fennin o ilerleme ile uyumlu olması tabi olan inceliklerini ağızdan aktarmak ve ezberlemek nasıl mümkün değil ise bunları ecnebi lisanındaki eserlerden incelemek de herkesin bir ecnebi lisanı bilmesi mümkün olmadığından o derece mümkün değildir. Fotoğrafya sanatının her günkü ilerleyişine bağlı yenilikleri ve en yeni icatları en güzel müstahseratı Türkiye'ye getirilen ve ithal edilen ve fotoğrafya şubesinin Memaliki Osmani'nin en rakipsiz bir fotoğraf müzesi haline getiren, getiren Selanik Bon heveslilerin bu yüzden olan ihtiyaçlarını ihmal edeyen bulmayarak şu rehberin neşrini yerinde bulmuştur burada araya girelim Selanik Bon Marşesi'nin bastırdığı bu kitaba kadar İnceli kalınlığı 21 kitap yayınlanmış Bu 22. kitap Fakat her birinin kaç adet basıldığı belli değil Ve ikinci baskıyı yapan da çok az eser var belirtilen 3-5 tane Dolayısıyla fotoğraf alanında basılan her bir kitabın çok çok önemli olduğunu belirtmek lazım Devam edelim Bu kitap isminden de anlaşılacağı gibi fotoğrafa yeni başlayanlar için bir muhtıra ve bir iptidai öğretmen mahiyetindedir. Her heveskar makineyi eline alınca bir dostun, bir evin, bir manzaranın resmini verecek kadar bilgiyi bu küçük eseri mütalaa ile elde edebilir. Camların, kağıtların vesairenin fabrikalarına nazaran özelliklerini... Ve kullanım hızlarını ve fotoğrafya hakkında bu ufak cebe sığacak mertebe Genel bilgi içeren şu ilk rehber sırf bu sanatın yayılması Ve temini kastıyla heveskarlara hediye edilmiştir Evet ön sözde böyle yazılmış e, Kısaca toparlayacak olursak şunu belirtmek lazım ki O dönemdeki fotoğraf malzemesi satan firmalara çok şey borçluyuz İpekçiler gibi fotoğrafçılık alanında eser yayımlayan başkaları da var Ayrıca pek çoğu ilanlarında ücretsiz fotoğraf dersi verebileceklerini belirtmişler B kız mağazası gibi karanlık odalarını daima bedava kullandıracaklarını ifade edenler de vardı Velhasıl bu firmalar daha geniş bir pazar yaratmak adına da olsa Fotoğrafçılığın yayılması konusunda sorumluluk almışlar ve bu sorumluluğu da yerine getirmişler. Evet değerli dinleyiciler gene sona geldik. Bizi Foto Müze Türkiye hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Geçmiş programlarda Spotify üzerinden dinlenebilir. Bir dahaki programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.